we kennen bedoelingen in de lucht. We hebben de naam van de eigenschappen van de kaders van de middelbare school tot in sufat laru kerramiye ve buna benzer rafı ve diğer sapık fırkaların ne olduğunu ve bunlar arasında ehl-i sünnet vel cemaatın e, vasat ümmet olduğu, e, vasat fırka olduğu, ümmetler içerisinde de vasat ümmetin Muhammed aleyhisselatü vesselam'ın ümmeti olduğu ve bu başlık altında konularımızı görmüştük. Bugün ise İsim ve sıfat konusunda yani Allah Azze ve Celle'nin sıfatları konusunda böyle biraz daha e, toparlayıcı anlamda yani daha önce ayrıntılarıyla gördüğümüz dersleri burada bir daha konu etmiş belli bir noktaya kadar mesela e, Yüce Rabbimizin arşın üzerinde oluşu, ulu sıfatı veya kelam sıfatı bu sıfatları tekrar yani ifade etmiş bunları hatırlayıp konumuza Devam de Faslun facet, en we hebben de mededeling van de Messias, en al hususlara iman etmek ile Resulullah salam dan mutawatir olarak nakledilip ümmetin selefinin icma ile kabul ettiği icma ile kabul ettiği min ennehu subhanehu fauke fauke semavati Yüce Allah'ın semavatının üzerinde Ala Arshi arşının üzerinde olduğu in üstünde Oldo Arshenen Oldo Ala Kalki mahlukatına Ali, yani mahlukatının üzerinde olduğu ve de Oldo Wahua Wahua Subhana, who Her nere de olsunlar Kullarıyla beraber olduğu, Ey mahiyet sıfatı. Yani Allah Azze ve Celle mahlukatın üzerindedir, arşının üzerindedir. Bununla beraber kullarıyla, ey mahlukatıyla beraberdir. Bunlar nasıl beraber, aynı oluyor? Hem arşın üzerinde hem kullarıyla beraber bunları daha önce ifade etmiştik. يعلم ما هم عاملون. كما جمع بين ذلك في قول هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء سماء وما يعرج فيها. وهو معكم أينما كنتم. Allah, we hebben basir. Hadid suresi 4. ayette de ifade edildiği gibi. Onların het gevoel dat we hier de tijd hebben? Onlangs, ik in de tijd Oraya yükseleni de bilir. Nerede olursanız o sizinle beraberdir. Allah yaptıklarınızı çok iyi görendir. Hadis suresinde Yüce Rabbimizin bu sıfatları zikredilmektedir. Ve leyse ma'ane kavlihi ve huve ma'akum ennehu muhtelitum bil halq. Yani sizinle beraberdir deniyor. diyor. Kasıt. Yani sizin içinizdedir, Sizle beraberdir ya da kullarıyla karışık karışıktır manası çıkmaz. Fe inna hada hada el fe inna Diyor ki ne? Bunun lugatı da bunu gerektirmez. Belil kameru ayatun min ayatillahi min asghari mahluqati. Örneğin Ay yani bildiğimiz ay kamer yüce Rabbimizin mahlukatı içerisinde en küçük mahluklardan birisidir. En küçük mahlukatlarından birisidir. Ve huwa mevdu'un fi's-semaa. Ancak o da göğe yerleştirilmiştir. Ey yani üsttedir, göktedir. Ve huwa ma'al musafiri ve gayril musafir. O diyor hem yolcu olanla hem yolcu olmayanla da beraberdir. Yani gerçekten bir insan yürüdüğü zaman ay onunla beraber yürür. Yani ay onunla beraberdir. Nereye giderse gitsin ay onunla beraberdir. Yani şimdi bu örneği niye veriyor İnşallah ileride zaten şu okuduğumuz metnin de kısaca şerhi var. Ben burada inşallah metni okuyayım sonra şerhini yaparız. Yesiru el yes. kameru ma. diyor biz yürüyoruz ayda bizle beraber yürüyor. Dikkat ederseniz yüce Rabbimiz de arşın üzerinde olduğu gibi kullarıyla karışık beraber olmadığı gibi karışık yani zahiri manada karışık olmadığı gibi kullarıyla beraberdir. diyor ki ne bu anlaşılmayacak bir husus değildir. Ay bile gökte olduğu halde yürüyen kişiyle Veya duran kişiyle beraberdir. Böyle bir mantıkla yani bunda bile bu örneği anlayan, anlayan Zaten telefonları yasaklayacağız. Kapalı abi yani. kapalı. Tarif ettin mi? He tarif ettim. Allah azze ve celle bu ay örneği. Mesela ne kadar yürürsen ay seninle yürür gibidir. Hani bu ne demektir Arapçada bir söz var diyor biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Aslında ay seninle beraber değil, yanında biz, değil. Biz Arapçada bir cümle okumuştuk. Sir tuva nehra. He. Yani nehirle beraber yürüdüm. Mayet vav var. Daha açacağız birazdan şerit bölümünde. Da, bu şairin sözünü söyledik. Dedik ki yasiru, yasiru el kameru ma'ana. Biz yürüyoruz ay da bizimle beraber yürüyor. Yani Beraber olmak demek ille de böyle yan yana omuz omuza olmak manasında değildir. Biz bunları daha önce tafsilatlarıyla açıklamıştık. Yine şer bölümünde de ineceğiz inşallah. Wa hu subhanahu fawqa arşi. Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala arşın üzerindedir. Rakibun ala halki ve kullarını gözetleyicidir. Muhayminun alehim. Onlara hakimdir. houdt. Met ile gayri zalik. Ile gayri zalika Mim dat de Jani niet alleen de mensen in de üzerinde maar ook de mensen in de buitenwijken, de mensen in de buitenlanden, de mensen misal de buitenwereld, Zem machine bimxie mann En nu, hel kamar el eddo, en la zaagel xalako. Allah, zaagel bim. Ja, ja, ja, hel kamar el eddo. Ja, ene bad, bejgelehaunak, is Allah, ene kutjani, ene befehem badin. Ja. Wa'kullu heda, de kalem, milledi, de kar Allahu, min ennehu, fawkala, arši, ennehu, maane. Bitumbubaset tiklerim zdan, Allahu, en la rebizaha, berverdi, en kullarıyla beraberdir. Yani mahlukatıyla beraberdir. Hakkun al hakikati ve bilindiği gibi hakikati üzere e, bunlar hakikati üzere anlaşılmalıdır. La yahtaju ila tahrif. Bununla ilgili hiçbir tahrife ihtiyaç olmaksızın ve lakin yusanu ani ani zununil kadibe. Zunun alaz Ya, kadibe. Yani diyor ki ne bir zanna. Ne de bir yalana ihtiyaç kalmaksızın, tahrife ihtiyaç olmaksızın hakikati üzerine bunlar ikat u Misli en juzanne enne vahira kawli, fisseme, sema Hani nedjurja, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, ee, en de semen zijn heel diyor ki, Je moet je bedanken voor je werk. Je moet semanın onu voor je werk. Je moet je bedanken voor je werk. Je moet je Allah voor je werk. Sema'dan ve wahuwa fisseme, de dië jarrie. Ya ja, Yani fe ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, Allah ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, je hadis, delil getirilebilir. Irhamu men fil ardi yerhamkum men fisseme. Ey, siz yerde, yeryüzündekilere merhamet edin. Gökyüzündeki de, yani göğün üstündeki de size merhamet etsin. Yani burada fil arddan kasıt, yerin içindeki ölüler veya kurtçuklar, hayvanlar değildir. Ey fis, fil ard, yani yerin üzerinde yaşayanlar. bu alle sama, alle sama, alle sama. Alle sama. Wat is is dat? Alle sama. Wat is dat? Wat is dat? Alle sama. is dat? Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Alle sama. Bi mij elly wil wel iman. Bouddha dure, ilim de iman ellyn ijma si la Allah had wasi a kursi, juhus samawati wel ord. Babylon Allah hun kursusu, gokleri veyeri, kushat muster. Kursu neder al ayakların hmm. konduğu şey. Kürsi. Arş nedir o zaman? Eğer bu oturulan yerse mesela. O yüzden Arapça lugatta Mustafa nedir? Söyler sen oradan hocam. O, e, kürsi nedir? Allah ayet-ül kürsiyi sık sık okuyoruz. Yatarken sabah, sabah zikirlerinde akşam zikirlerinde Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm. selam ve rahmetullahi berekatuhu. Hoş geldin. Evet, şimdi kürsi nedir arkadaşlar? Soruyu yeniliyorum. Hani diyoruz ya, Ja, Kursi Ja, ja. Ja, ja. Ja, Suri. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, kursi, Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. el لازوج السبح سما ربك أعلى آمنتما في السماء يعني بيقصد الله زوجد مو إنه السماء نحنا كما نراها السماء يعني في الأعلى في الأعلى يعني كرسي تقعد <تصفيق> عليه نعم كرسي هل كرسي. نعم. عرش ربك كرسي هذا كرسي شو شو معنات العرش عارش. شو معنات الكرسي أهم. العرش يعني أحسن عرش. من كرسي الله من دينه يعني يعني مزين مزين كان عرشه يعني انه كبير وقويس وجميل يعني عرش الملك عرش السلطان بك الكرسي ليش؟ كرسي أصغر من العرش أنا بقول لك العرش العرش يعني بيقولون تخت يعني جميل يعني يعني أيوه. يعني جميل بيقصد. يعني, بيقصد. يعني في الدنيا يعني في المالك يقعد يجلس عليه الكرسي يحب Vicrey, berberlerin koltuğun Hı. önünde var. Ha. ha, kürsi aslında budur. Asıl Arapça'da kürsünün manası, hani o koltuğun önünde, ayağın konduğu yer. Teşbih için söylemiyorum. Lugat itibarıyla bilinsin diye söylüyorum. Ben biraz daha açayım. Ha. Köylüler ekmek bir ya, taptak ekmek. <gülüyor> o ekmek bir şeyken ufak bir otrak yaparlar. Ha. Taptak ekmek şey. <mi> yok <gülüyor> <gülüyor> yok, işte kürsü o yani kürsi. küçücük oturdukları şey eskiden onun banyolarında da een tamam işte işte bunda traşiniş dolabı arkadaşlar een elad Ik heb dat je sandalım mı? He. Sandal. Bak bu da mesela koltuk yani diyoruz. Hı. Ancak yani ilim ehlimizin kürsiyinden Allah azza ve celle'nin kürsiyyuhu semevati vel ard. Onun kürsüsü yeri ve göğü kuşatmıştır. Ayetini tefsir ederken önce kürsünün ne olduğunu, bunlar bundan ne kastedildiğini izah etmişler ve demişlerdir ki kürsi arşa azaran daha küçük ancak Ayakların konduğu yere yani gerçek Arapçada kastedilen kürsi budur. Ayakların konduğu yerdir. İbni Abbas'ın rivayet ettiği bir hadiste Allah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki e, kürsi arşa nazaran çöle atılmış bir yüzük gibidir. Yani o kadar arşa göre. İşte bu küçük çöle nazaran Yüzük büyüklüğünde olan bu arş bu kürsü yeri ve göğü kuşatmıştır. Yani burada ne kastetmek istiyoruz? Bazıları bu ayeti böyle tefsir ederler ki Kursu yû semâvâti vel arf ey onun ilmi yeri göğü kuşatmıştır. Dolayısıyla burada yine ne yaptılar? Tatil yaptılar. Bundan kasıt ilim değildir. Yani yecûs eee en yekûl yani yecûs الكرسي علمه يجوز يعني معنات الكرسي علم يعني يجوز هذا الكلام فهم لا يجوز ما فهم في علم من في منن بيقولون الكرسي معناته علم كرسي يه السماوات والأرض اي يعني الله عز وجل آآ علمه علمه Ne jullie alarm, je hartet. Hey, etmesin misschien wel. Ik ben niet zoals je dat is. ben niet zoals je bent. Maar ik ben niet zoals je bent. Ik ben niet zoals je bent. Ik ben niet zoals je bent. Ik ben niet zoals je bent. Ik ben Arşan azaran kürsünün büyüklüğü çöle atılmış bir yüzük gibidir. Allah Azze ve Celle'nin arşı ise mahlukatın en büyüğüdür. Ondan daha büyük bir şey Allah yaratmadı. En büyük mahlukatın en büyüğü arştır. Allah Azze ve Celle de bu arşın üzerindedir. Evet ve diyor ki ve huwa yamsiku's samawati vel ard an an tazula diyor ki o göğü ve yeri düşmesinler diye tutar yani onları ayakta tutar göğü tutar ki yerin üzerine düşmesin ille izni ancak izin verdiği zaman bunlar düşecektir Hani biz diyoruz ya kıyamet. He. İlle ancak o izin verdiği zaman bu gerçekleşir. Onun dışında Allah azza ve celle bunları kaim kılar, bunları tutar. Ve min ayati en taquma's sema'u vel ardu bi'mrih. Onun ayetlerinden birisidir. Ey göklerin ve yerin emriyle ayakta durması. Gökler ve yerler onun emriyle ayakta durur. Şimdi bunları biraz daha açıklayalım. Arkadaşlar bu kitapta genel itibariyle gördüğümüz konular burada toplanmış. Bunları inşallah ufak ufak açacağız. Hocam buyurun devam edin. Şuradan devam edin. Biz çünkü mealini de beraber vermiş olduk. Daha önce sözünü ettiğimiz diyerek devam edelim. Daha önce sözünü ettiğimiz iman etmek kapsamı içine girmektedir. İfadeleriyle Mühalif Yüce Allah'ın ulû yani yücelik üstü oluş veya arşı üzerinde yarattıklarından farklı istiva ettiğini açıkça belirtmektedir. Nitekim bu hususu Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'inde böyle haber verdiği gibi Resulundan gelen haberler de böyle mütevatir olarak gelmiştir. İlim ve iman bakımından bu ümmetin en mükemmelleri olan Selef de bu hususta böyle icma etmişlerdir. Müellif buradaki ifadeleriyle bu husustaki açıklamalarını pekiştirmekte ve bunları kabul etmeyen cehmiye, mutezzile ve eş'arilerden onlara tabi olanlara karşı tepkisini ağırlaştırmaktadır. Daha sonra Yüce Allah'ın arşı üzerinde istiva etmesinin yarattığı kullarıyla birlikte olup onlara yakın olmasına aykırı düşmediğini açıklamaktadır. Çünkü birlikte oluşun anlamı maddi olarak hissedilen karışık oluş birlikte oluş ve yakınlık demek değildir. Yani az önce yani. haber verdiğimiz gibi yani ve hu maakum ayet ediyor ya o sizinle beraberdir. Ey Ey ne Yani her nerede olursanız diyor ki ne buradan kastedilen maddi bir birliktelik değildir. Az önce metni okurken söylediğimiz gibi arşının üzerindedir ama kullarıyla karışık değildir. Şey değil mi abi? Efendim? E, Musa, Musa aleyhisselam Allahu aleyhi ve sellem Hanif'ona gidin dediğin Allah. İnni ma'akum inni semi'un ve basir. Amin. ve era. Eyvazau ve era. Devam et. Esme. Devamını da yani oradaki gibi... Hayır devam et değil. Soruna devam et. Ha beraberliği yani o tamam. şekillendir. Tamam işte Allah Azza ve Celle ben sizinle beraberim. Nasıl beraber olduğunu da açıklamış. He. İşitirim ve görürüm. Zaten bizim bu maiyet sıfatını anlattığımızda daha önce de haber verdik. Dedik ki Allah ne ile beraberdir kuruyla? İşitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyle. Yani Allah Azza ve Celle İlim ilmiyle e, görmesiyle ve işitmesiyle yani kullarıyla fiziki olarak beraberdir. Değil. He, değil. Ancak kendisi zatı ile nerededir? Arşının, Arşının üzerindedir. üzerindedir. Evet, devam edelim. O buna semada bulunan ayı misal olarak vermektedir. Ay yolcularla ve başkalarıyla nerede olursa olsun birliktedir. Bu birlikte oluşu onun görülmesi Ve ışığının Ulaşması Ay için böyle bir şey mümkün olduğuna göre Ki ay Allah'ın yaratıklarının Küçük bir örnektir Acaba ilim ve kudretiyle kudlarını kuşatmış Olan Her şeye tanık ve muttali olan Sözlerini işiten Durumlarını gören Gizlediklerini Ve fısıldaşmalarını bilen Her şeyden haberdar ve latif olan Hakkında böyle bir şey Caiz olmaz mı Yani diyor ki çok önemli güzel bir örnek veriyor. Zaten demin bu kardeş de Abdülbasıt da buna benzer şeyler söyledi yani. Aynı şey inşallah burada da var. Diyor ki ay küçük bir mahlukat. Buna rağmen şu an yani bakıyorsun ki hem seferi olanla hem mukim olanla beraber ay. Dünya Halbuki küçük bir mahlukat. Dünyanın neresinde olsun görünüyor. He yani görünüyor kuşatmış hem ışığıyla hem olduğu yerle gidiyorsun senle beraber gidiyor yani öyledir öyle görünüyor bu diyor küçük bir mahlukat için mümkünken nasıl olur da Allah subhanahu ve Taala en büyük olan yani her şeyin üstünde ve bütün mahlukatı yoktan var eden onların gizlediklerini ve açığa çıkarttıklarını bilen öncelerini ve sonradıklarını bilen yoktan onları var eden Yüce Rabbimiz subhanahu ve teale nasıl olur ki diyor bunu mümkün görmezler ya da nasıl böyle bakılabilir bu ay bizi kuşatıyorsa ey yani o yukarıda yukarıda ayın kendisi zatı itibariyle nerede yani gökte zatı itibariyle yani maddi olarak orada ama manen burada ışığı burada öyle mi E bu ay için mümkünken her şeyin sahibi ve خالığı olan Allah Subhanahu ve Taala için nasıl mümkün olmaz? Dolayısıyla bu akide yani birisi çıkıp şunu diyebilir. Örnek Allah bizimle Allah diyor ki diyor e, ben sizinle beraberim her nereye doğursanız. He bunu da diyen Allah Allah demek ki bizimle berabermiş. E o bir tarafta da ayet diyor Errahmanu Ar alal arşes tavâ. Dolayısıyla bu bunlar Allah azza ve celle için mümkün değildir denmesi acizliktir, akidede problemdir. O halde yüce Rabbimiz zatı ile arşının üzerindedir. Ancak sıfatlarıyla kullarıyla beraberdir. Mahlukatı ile beraberdir. Yani yüce Rabbimizin bir sıfatı nedir arkadaşlar? Meyyet sıfatı. Evet. Demek ki meyyetten biz ne anlıyoruz? Kim söyleyecek? Meyyetten nedir kasıt? Beraberlik. Beraber oluştan nedir? Yani aç bu beraber oluşu. Hayır zatı değil. İşitmesi, kudresiyle, görmesi kudresiyle ve bilmesiyle maiyet sıfatına inanıyoruz. Kudretiyle diyebilir miyiz? Kudretiyle yani. Kadirdir tabii kulları Aynen. üzerinde. Ancak burada zatı ile kullarıyla beraberdir. Kesinlikle Kur'an ve sünnete muhaliftir. O halde yüce Rabbimiz zatı ile arşının üzerindedir. Sıfatlarıyla da kulları ile beraberidir. Bizi işitiyor, bizi görüyor. Ben şunlara şahit oldum. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Bak belki bu hatırlar mısın bilmiyorum. Yıllar önce nisan. Allah'a hamdolsun şu an o kardeş takidesi ta düzgündür. Bu dedi ki yukarıdaki bizi görüyor. Baktım biri döndü buna dedi ki öyle deme dedi ya nasıl yukarıdaki diyorsun dedi. Bizim evdeydik. Allah'a hamdolsun o kardeş de şu an elhamdülillah bu akideyi benimsiyor da dedi ki öyle deme dedi ya nasıl yukarıdaki diyorsun dedi. Ve ben şuna şahit olmuşum. Adam diyor ki Allah nerede diyorsun? diyor. O buradadır diyor. Kalbini gösteriyor. Akabir sığdırıyor. yani bunu böyle bir edebiyata mı çevirdiler? He he yani yani böyle Subhan yani şey uydurma şeyler var. Kimin kitabında okuduk bunu arkadaşlar hatırlayanlar var mı? Hani sözde bir kıssa anlatılıyor diyor. Ben hiçbir yere sığmadım. Kalbe sığdım. He. Ben min kalbine sığdım. Böyle uydurmalar var. Bir de bu söz kutsi bir uydurma yani. Öyle değil mi? Allah'a nispet ediliyor söz. Kimdi? Yine hatırlarsanız bir kitapta şöyle geçiyordu. İşte birisi geliyor, yaşlı birisi kapıyı çalıyor, ona itibar edilmiyor. Sonra Allah Azze ve Celle diyor ki, ne o bendim geldim diyor. Aşağıya. Aşağı yani böyle bunlar kitaplarda mevcut arkadaşlar. Dolayısıyla en sahih akide, en sahih akide, en sahih derken yani sahih akidenin ta kendisi, Asabın üzerinde bulunduğu Kur'an ve sünnetin naslarla efendim ispat ettiği akidedir. Bu konudaki usul de unutulmamalıdır. Kur'an ve sünnetin ispat ettiği ispat edilir. Nefret ettiği nefret edilir. Geçen bir e, konumuzla alakası var. Bu Meylevilerin şeyi vardı. Programı vardı Konya'da. Şehbi Arız. Şehbi Arız. Şey vefat ziyanımız. Şey, şey, mevla Ananın mefatınıyormuş. Mevla Ananın mefatınıyormuş. Mevla Ananın mefatınıyormuş. Radyo... <gülüyor> Nasıl? Mevla Ananın mevlatı <gülüyor> mevla <'ın var> <gülüyor> mevla değil. Mevla Ananın Neyse canım. Işte program var radyoda. Şimdi spiker. Eee Biliyorsun TRT'nin spikerlerini bilirsin yani. Şöyle bir güzel soru sordu yani. Hoşuma gitti yani. Orada Mevla bir liderine sordu. Konya'daki liderine. Dedi ki niye dedi sadece hep mesnedi mesnemi bu kadar abartıyorsun dedi. Mesnevi var ya Melalan kitabı. Niye hep bu mesnevi bahsediyorsun? Dedi ki "Alın" dedi bu dedi işte şöyle kutlar. E mesnedenin şöyle diyor. Şöyle yazıyor dedi bak. Bir de iddialı konuş böyle. Ee, ne yazıyor dedi? İşte bu e, Rahman'dan bana vahiy ediliyor. Hay canım bana ana sapık ama. Rahman'dan bana vahyediliyor. diliyor. Evet. Tam şunu söyleyeceğim ben. O öyle söylüyor tamam. Bir şey ne diyor? Eee ona nispet ediyorlar bu sözü yine. Ve o zamana nispet ediyorlar. Evet, tabii. E tabii. bana bu yazdırıldı. Evet. E herkes evet. böyle yazdırır yazdırır. <gülüyor> Allah'ın kitabı öyle tabii. Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim. Evet. Ne yani şimdi o ama zaman? bu itiraflı şey yani zaman için söyledim. Ben Musiz, nispet edilen dedim. Yani nispet ediliyor. Ona nispet ediliyor. Yok yani, nasıl ihtiyacı? Ben bilmiyorum. Ne Yani mi? ona mahit eee sonraki gelenlerin ha, sonra. Ama e, sonra kendi sonra şeylerinde, olabilir olabilir. kendi kitaplarında var yani bilmiyorum. Tabii onlar da yazmış olabilir. Olabilir. Yani. Ha yani o camia buna ben, inanıyor ben, en azından. Ben ya, zaten hoca yani camia onu söyleyemedim. Nispet ediliyor dedim. Zaten kesin bir şey He yani, yani inşallah dememiştir. Biz de öyle. İnşallah dememiştir. Yani. Inşallah. Zaten dönme olayında kimse yokmuş dönme olayında. Şebaba ben onu edelim. O şartlı الله اقول لك ان ال ممكن في السماء بعدين قال. وما نجوة ثلاثة ان اكون يكون ان اكون ممكن هو اكون وما ان اكون هو ان ولا ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان اكون ممكن ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان ان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 Mahmut bağlansın Antep'ten. Mühim evet. değil. Açalım. Mesela. Kendisi dersimizi dinler. Değil mi? Evet. Mahmut biz deriz ki o gün Mah Mahmut da bizimle beraber. Ama aslında zatını kastetmiyoruz Mahmut'un. Diyoruz ki yani bizi işitti bizi gördü. Hayır, yani O teknolojinin şeyiyle. Yani Allah Azze ve Celle ise bizi bizden daha iyi bilir. Bak bu konuda şüphe yok. Şu an bizim gözden kaçırdıklarımızı Allah Azze ve Celle hiçbir şey kapalı değildir. Tamam mı? Yani biz kendi nefsimizde aciziz. O ise her şeye hakimdir. İşitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyle mükemmeldir. Dolayısıyla o şah damarından yakın olması, işitmesi ve görmesidir, bilmesidir. Ey yani senden haberdardır, biliyor. İşitir ve görür. Dolayısıyla işitip görmek için, Yani biz şu duvarın arkasını görmeyiz veya şurada bize gizli olan şeyleri görmeyiz veya siz benim cebimin içinde ne var görmezsiniz. Ben sizin için cebinizde ne var görmem Kalbim ama Allah Subhanahu ve Taala her şeyi görür ve bilir. Dolayısıyla beraber olması için illa mekan birliği olması gerekmiyor. Yani bizim maiyet sıfatı Arapça maiyet beraber oluş demektir. Yani biz maiyet derken, beraber oluş derken illa böyle yan yana e, mekan birliği aynı mekan içerisinde kullarla karışık manasında değildir. Böyle bir inanç Kur'an ve sünnete aykırıdır. Dolayısıyla Allah nerede olduğunu haber vermiş. E, Arşın üstünde olduğunu haber vermiş. Aynı zamanda sizinle de beraberim demiş. E nasıl beraber olmuş? İşitmesiyle, görmesiyle ve bilmesiyle. Devam edelim hocam kaldığımız yerden. Evet. Çünkü bu konu biraz daha açılacak. Semavatıyla, arzıyla arştan ferşe yeryüzüne kadar yani arştan yeryüzüne kadar kainatın tümü yüce Allah'ın önündedir. Bunların durumu adeta herhangi birimizin elindeki yuvarlak bir taş gibidir. Yani diyor ki İbn Abbas sema, arz hocam buraya geleceğim. Sema, arz Efendime söyleyeyim arştan yeryüzüne kadar her şey diyor yüce Rabbimizin e, bunların durumu Allah'ın önündedir. Aynı diyor birinizin elinde diyor birinizin elinde diyor taş e, yuvarlak bir taş olması gibi. Çünkü İbni Abbas'tan bir hadis getiriyor diyor ki İbni Abbas dikkat edin. Yedi sema yedi arz ve onların içindekilerle. Onların arasında bulunanlar Rahman'ın elinden ancak sizden herhangi birinizin elinde bulunan bir hardal tohumunu andırırlar. Yedi kat gök ve içindekiler, yedi kat yer ve içindekiler Rahman'ın diyor Rahman'ın eli içinde sizden birinizin elindeki hardal tanesini tutması gibidir. Şimdi yani şöyle küçük bir zarrecik evet. yani. Allah azza ve celle büyüktür derken Allah rızası için biz Allah'a iman etmişiz. Lafta olmasın. Lafta olmasın. Ve kesinlikle Allah azza ve celle çünkü hadis başka hadiste diyor ya. Allah diyor kıyamet günü gökleri bir eliyle durer. Gökleri bir eliyle durer. Efendime söyleyeyim, eee yeryüzünü diğer eliyle durer. Yani kağıt gibi hani böyle ter top etmek, durmak bu demektir yani. Allah Azza ve Celle Allah Azza ve Celle e, onun elinde hardal taneleri gibi bunlar yani. Dolayısıyla Yüce Rabbimiz gerçekten Ali'yul Azim gerçekten Allahu Ekber dediğimiz yani ona ait şanına yaraşır şekildedir derken çünkü biz akıllarımızla bunları idrak edemeyiz. Ancak iman ederiz çünkü devamında var inşallah bu söz. Devam edelim hocam. Acaba bu durumda olan Kimsenin hakkında, o arşının üzerinde kullarından ayrı ve kullarının üstünde olmakla birlikte, yarattıklarıyla birliktedir. Denilmesi mümkün olmaz mı? Yani diyor ki, yani biz aya aya bile diyor bu kudreti verdik tabiri caizse. Hani dedik ya ay görünen bir örnek. Dolayısıyla diyor yani mahlukat böyle... Elinin içinde olan o misal verilerek İbni Abbas'tan gelen rivayette bu kadar muktedir olan Yüce Rabbimiz Subhanahu ve Teala için böyle bir örnek o arşının üzerindedir ancak bununla beraber kullarıyla beraberdir denilemez mi? Elbette ki denilebilir ve bu sahih akidenin ta kendisidir. Devam edelim. Elbette ki mümkündür. Şanı Yüce Allah'ın yüceliğine kullarıyla beraber oluşuna iman etmek gerektiği gibi. Bütün bunlar yanlış anlaşılmaksızın ya da doğru olmayan anlamlara çekilmeksizin gerçek şekliyle haktır. Yüce Allah'ın o sizinle beraberdir buyruğundan Hululiyye. Ne demek bu? Hululette diyorlar ya. Hululiyye'nin iddia ettiği şekilde. Şey, Hallacı Mansur'un Allah'a eşyalıydı. Hululiyye ne demekmiş? Yüce Allah'ın belirli bir takım şahısların içine Hulul etmiştir 20. diyen kimselerdi. Yüce Allah onların söylediklerinden münezzehttir. Bunlar müthişebbihenin vlatıdılar. Aşırı gidenlerdir. Yani, o Hallacı Mansur'un enel evet. hak. Demesi Ali radıyallahu anh için de bunu söyleyenler maalesef olmuştur. Yani aşırı sapık fırkalar. Allah subhanahu wa Ali'ye hulul etti <gülüyor> falan gibi inançlar mevcuttur. Rafizeler... Uzantıları değil mi? Yani. Evet. Burada da zaten müşebbihenin ulatları diyor. Yani aşırı gidenleri İddağı de gayet iyi şekilde Heh. Karışıklık ve iç içe oluş birlikteliğinin anlaşılması ya da o semadadır buyruğundan semanın onu kuşatan ve onu içine alan bir zarf olduğu manasının çıkartması. Yanlışıyorum ve Kötü anlayışlara birer örnektir. Yani şunu diyelim. Hani Allah Azza ve Celle kullarıyla beraberdir yani iç içedir dedi ki bu inanış yanlıştır. Yani böyle bir akide sapık bir akidedir. Huluriye örneğini verdik. Ve bununla beraber mesela bu Allah Azza ve Celle bu alemin içindedir diyenlere biz şunu so soruyoruz. Mesela diyoruz ki Allah burada mıdır diyor buradadır. Dışarıda mıdır dışarıdadır sokaktadır şuradadır buradadır affedersiniz. Diyoruz ki Helal helada mıdır mesela? Ee, e, bu sefer oradadır dese olmayacak melek bile girmiyor. Konuşmak haramdır biliyorsunuz orada. E, oradadır, orada değil dese bu sefer kendiyle çelişecek. Dolayısıyla e, Allah Azza ve Celle nerede olduğunu zaten haber vermiştir. Arşının üzerinde olduğunu. Kur'an-ı Kerim'de yedi yerde ifade edilmiş. Ve bununla beraber efendime söyleyeyim birçok hadis mevcuttur. Aleyhisselatü Vesselam'in doğru akideyi haber verdiği, Müslim'de rivayet edilen cariyeye eyne Allah dediğinde ve huve fisseme demesi Ey, o göklerin üzerindedir. E, bunlar e, akidenin doğru inancın ne olduğuyla ilgili açık delillerdir. Bugün birine gidin deyin ki Resulullah dikkat edin Aleyhisselatü Vesselam. Eyne Allah diye sordu. Allah nerededir? Siz gidin bugün bunu birine sorun. Mesela bu akideyi taşıyan, Allah Azza ve Celle'yi işte bu alemin içinde kabul edenler. Onlar diyorlar ki, mesela iki yorum yapıyorlar. Bir diyorlar ki, e, ne bu alemin içindedir ne dışındadır. Ne sağdadır ne soldadır ne öndedir ne arkadadır ne yukarıdadır ne aşağıdadır. Şerif Dayı'nın ifadesiyle diyor yani yoktur demek istiyorlar diyor. Mecler <gülüyor> nasıl Zatı ile arşın sıfatıyla üzerine. üzerine. Sıfatlarıyla, sıfatıyla bizlerle beraberdir. Bizim akademiz budur. Onlar diyorlar ki Allah e, arştadır demek onu onu diyorlar mekan isnat etmektir. Biz cevap veriyoruz. Diyoruz ki eğer bu mekan etme, isnat etmekse Allah azza ve celle e, kendine mekan isnat etmiş bu bir. Yok diyoruz. Eğer Sizin bundan kastınız Allah bir zarfın içindedir. Zarftan kasıt nedir? Bak şu an bu oda bizim zarfımızdır. Biz bunun içindeyiz. Bizi kapatmış yani. Kuşatmış bizi. Abi tevcut hatırlamayın. Yani sıfatı tuvalet, banyo fark etmiyor değil mi? Görüyordur yani. Burada da görüyordur. He görmesi, içilmesi, görmesi var. Hı -hı. Tabii tabii. Sıkıntı yok burada. Allah Azze ve Celle kim, nerede, nedir görür yani bilir. Her şeyi bilir. Ancak şunu söylüyorum. Biz diyoruz ki Allah Azza wa Celle inna in de niet in Is Allah Azza wa Celle bu alemin dışındadır, içinde de Bu alem niet in de onlar diyorlar ya mekan eindigt etmektir. Biz şu soruyu soruyoruz onlara. Diyoruz is. birazdan bunu deze merak etmeyin. hen. We de dat Birazdan uyandıracağız da bunları şunu söylüyoruz arkadaşlar şu alemler mahluktur değil mi yaratıldı evet. yani peki bu mahlukun bir sınırı var mı başladığı evet. yer, başladığı başladığı yer yani. bittiği yer bir, yani. ha, bir başladığı yer bittiği yer var değil mi Hı. neresidir bunun sınırı muhtemelen arştır. Arştır. <gülüyor> Onlar şimdi bu soruyu soruyoruz neresidir lucky yani açtır. Zamanını bunu mi? bunu onlar yapıyor ha diyoruz neresidir peki yani bu mahluk yaratılmış değil mi he? Ha? Hani Allah'a mekan isnad ettiniz diyorlar ya bize. Biz de diyoruz ki peki diyoruz. Mekan da mahluk mudur? Çünkü her şeyi Allah yarattı. Diyorlar ki mahluktur. Peki diyoruz. Bu mahlukun sınırı nerededir? Mesela İbrahim'in sınırı burada bitti bak. Bellidir. Başımız. Burada bitti. Benim sınırım bu. Yerinin altında yaptı değil mi? He, yok. <gülüyor> Diyor ki Ee, bu ma mahlukatın sınırı neresidir? Diyorlar ki arçtır. Tamam diyoruz. Bize diyoruz ki Allah arçın üzerindedir. Yani mahlukatın içinde değildir. Mahlukatının üstündedir. Peki diyoruz. Ondan sonra cevap veriyoruz. Bize cevap veriyorlar. Biz de söylüyoruz. Diyoruz ki bu mekan. Peki diyoruz Allah mahlukatı yaratmadan önce var mıydı? Cevap verin. Vardı. Vardı. Peki varken, o varken mekan var mıydı? Yoktu. Yoktu Çünkü kan Allah'a velem yekun şey'e. Allah vardı hiçbir şey yoktu. Allah Azze, Azze ve Celle nasıl ki mekansız olarak vardı mahlukatını yarattıktan sonra mekansız olarak yine vardır. Dolayısıyla bunlar <gülüyor> ap açık şeylerdir. La ilahe illallah. Allah'ın kalbini hidayet ettiği kimseler dışında Bu işe akıllarını sokmaları. Buna anlam verememeri. Zaten e, bunu idrakların kavrayacağı bir şey değildir. Hiçbir şey yok. Yani Allah vardı. Ne olarak vardı? Mekanı var mıydı? Diyoruz yoktu. Tamam şimdi de mekanı yoktur. Evet. Bitti gitti. Buna iman et. Buna iman et. Bu konuda dediğimiz gibi la teşbih ve la tecisin ve la tekiyif ve la Tachtil, hiçbir tespihe girmeden, hiçbir benzetmeye girmeden, Efendim, içini boşaltmadan, ee, keyfiyetlendirmeden sen buna iman et. Allah Azzebückel'in ve haber verdiği sıfatlara iman et. Konuyu niçin önemsiyoruz? Allah'ı tanıdıkça ondan korkacak, sahih akidemiz oluşacak. Ve bununla beraber, düşünün ki, imtihan ediyoruz Rabbimizi tanımadan onun huzuruna gitmek. Dolayısıyla Allah Azza ve celle kendisine iman etmek vacip olduğu gibi, yani üzerimize farz olduğu gibi onun sıfatlarına da iman etmek vaciptir. Allah haber vermiş bunu. İşitirim ve görürüm demiş. Gecenin üçte biri dünya semasına inerim demiş. Arşın üzerindeyim demiş. Ve buna benzer diğer sıfatlarını bize haber vermiş. Bunlara haber verirken de ashabın yaptığı gibi, keyfiyetlendirme, bize haber verilmemiş aynı iman malike sorulduğu zaman diyor ki hani şeyi sordukları zaman istivanedir malum bir şeydir diyor buna iman etmek vaciptir diyor ancak keyfiyeti meçhuldur diyor yani keyfiyeti seni ilgilendirmiyor, sen iman et sus. hani Cebrail aleyhisselamla ilgili sorduğumuz soru gibi diyoruz ya kanatlı mıdır? evet diyorsunuz, tarif edin diyorum susuyorsunuz, çünkü doğrusu budur Teşbih yapamazsınız çünkü olsa onu siz görmediniz. Tamam. Evet, evet devam edelim. Onun körsüzü bütün gökleri ve arzı kuşatmışken böyle bir anlayış nasıl doğru olabilir? İzniyle ben kaydediyorum da inşallah Allah Allah hali dışında ya. semayı arzın üzerine düşmesin diye tutan o iken bu anlayış nasıl doğru olabilir? Vehmedenlerin vehminin doğru olmadığı Alemlerin kavrayışının kendisini idrak edemediği o yüce zat her türlü eksiklikten münevdehtir. Evet. evet. Ve hem kuruntu demek değil mi? Evet. Şimdi zandan şüpheden münezzehtir. Şimdi devam edeceğiz. Demin o beraber oluş sıfatını biraz daha açacağız. Hezel تفضل نعم وقد دخل في ذلك الايمان بانه قريب مجيب كما جمع بين ذلك في قوله واذا سالك عبادي عني فاني قريب البقره اي 86 وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته الله أكبر متفق, متفق عليه وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته وهو علي في دنوه قريب في علوه حسن نعم Eee,mışı,mışı. <gülüyor> Elenmektirebişali. Devam et kardeşim. He? Şey, Türkçe yok. Yi Yine bunun kapsamına yüce Allah'ın Allah yarattıklarına yakın ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekte gider. Nerede bir daha söyle de bakalım. Yine bunun kapsamına yüce Allah'ın yarattıklarına yakın ve dualarını kabul edici olduğuna iman etmekle gider. Nitekim yüce Allah bu hususları Şu buyrunda bir arada söz konusu etmektedir. Kullarım sana beni sorarlarsa muhakkak ben pek yakınım. Evet. Bakar Resulası. Şüphesiz sizin kendisine dua ettiğiniz zat, Sizden herhangi birine nevesinin boynunda, boynundan daha yakındır. Evet. Yine kitap ve sünnette söz konusu edilmiş, Onun yakın ve birlikte oluşu, Ayrıca söz konusu edilen yüceliği ve yukarıda oluşuna da aykırı değildir. Çünkü bütün sıfatlarda şanı yüce Allah'a benzer bir şey yoktur. Evet, o yani Bütün sıfatlarda nedir? Hangi ayet? Sen demin bir söz söyledin. Dedin ki bütün sıfatlarda onun bir benzeri yoktur. Bununla ilgili delilimiz nedir? <gülüyor> <gülüyor> şey. Onun hiçbir misli benzeri, benzeri yoktur. yoktur. Evet. Ama yani bu delildir bütün sıfatlar için. Allah Azze ve Celle'nin hem zatı hem sıfatları için en önemli delilimiz budur. Evet. O yakın oluşunda da üsttedir. Üste oluşunda da yakındır. Heh, yani o yakın oluşunda üsttedir. Ey zatıyla üstte ama yakındır. Yakındır aynı zamanda üsttedir. Evet. Yine bunun kapsamına da gider. Sözleri şu demektir. Yani Yüce Allah'ın kendi zatını nitelendirmiş olduğu yakın ve duaları kabul eden... Vasfına iman etmek gerekir. O kendisine dua edenlere, yalvarıp yakaranlara pek yakındır. E yani hangi sıfatıdır bu? Mucid. Yani icabet eden. Dualara icabet eden. Evet. Dualarını, niyazlarını işitir. Dilediği zaman, dilediği şekilde dualarını kabul eder. Bu yüzden Yüce Allah ilim ve ihata ile yakındır. Nitekim şöyle buyurmaktadır. Anolsun ki insanı biz yarattık. Nefsinin ona vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Ne vesveseler vermekte, yani ne vesveseler. Ne vesveseler vermekte olduğunu da biliriz. Evet. Zaten biz ona şah damarına daha yakınız. Kafsires. Bak senin söylediğin ayet gelecekti değil mi? Evet. Böylelikle kitap ve sünnette söz konusu edilmiş yüce Allah'ın yakınlığı beraberliğiyle yine bunlardan söz konusu edilen, onun yüceliği yukarıda oluşunu belirten buyruklar arasında herhangi bir ayrılık aykırılığın bulunmadığı açıkça ortaya çıkmış olmaktadır. Bütün bunlar şanı yüce Allah'a yakışan şekilde Allah'ın sıfatlarıdır. Hiçbirinde onun benzeri hiçbir şey yoktur. Evet, yani hiçbir sıfatında onun bir benzeri yoktur. Başından beri yani tabiri caizse zıttı gibi görünen maiyet sıfatıyla uluv sıfatı ya da istiva sıfatı zıtt gibi görünse de o yüzden bu iki hususu bir beraber karşılaştırarak diyoruz ki ne? Bu bizim akidemizdir. Biz inanıyoruz ki Yüce Rabbimiz arşin üzerinde olmakla beraber kullarını işittir, görür ve bilir. Sıfatlarıyla onlarla beraber. Dua edildiği zaman dua, dualarına icabet eder. Ve aynı az önceki hadiste E, ifade edildiği gibi Allah size develerinizin boynundan daha yakındır. Eee yani buradan kasıt ey Allah azza ve celle'nin o maiyet ile ilgili fatur. Yani o beraber oluşudur. Yani fiziki olarak fiziki olarak mantıken devenin üstündeyken devenin boynu insana çok yakın veya yanında durduğu zaman. İşte sen bunu bu kadar yakın görüyorsun. Bırak ondan daha yakını var. Shahzaman. Allah Azza wa Jalla wil namelijk dat niet, omdat, Allah Azza ve Celle weet de je doet. Hij weet wat je doet. Hij weet wat je doet. Hij weet wat je doet. Hij weet Buberaber je doet. Hij weet wat je doet. Hij weet wat Kullarıyla beraberken o arşının üzerindedir. Bu bizim akidemizdir. Kur'an ve sünnetin ortaya koyduğu Allah azza ve Celle'nin bunun için yeryüzüne gönderdiği bütün enbiyanın çağırdığı akide bu. Evet, devam edelim. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Buna bakalım çünkü bu sıfatlar bahsini bitireceğiz. Bunu bitirdikten sonra hangi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 منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف الله Sen <gülüyor> evet, de inşallah. Allah'a ve kitaplarına imanın kapsamına Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelami olduğuna iman etmek de girmektedir. Şöyle ki Kur'an-ı Kerim Allah tarafından indirilmiş olup mahluk değildir. Ondan gelmiştir. Ona dönecektir. Allah Kur'an-ı Kerim'i gerçek anlamıyla konuşmuş dur. Onun Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e indirmiş olduğunu, olduğu bu Kur'an Allah'ın gerçek manasına kelamıdır. Başkasının kelamı değildir. Kur'an-ı Kerim Allah'ın Allah'ın kelamının nakledilmesi hikayesi veya yahut onun tabiri ifadesi olduğunu söylemek caiz değildir. Yani bu yüce Rabbimizin bir hikayesidir ya da ona ait bir eee Şeydir demek, buna diyor söylenecek bir kelime var, kelamullah. Çünkü Allah Azze ve Celle bizzat ayette diyor ya, o müşrikler Allah'ın kelamını işitselerdi. Ey Allah'ın kelamını nasıl işitirler? Kur'an-ı <gülüyor> Kur Kerim. Veya Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde Allah'ın kelamı olduğuyla ilgili ayetler var. Her ne kadar bunu insanlar okusa da, başkası da şey yapsa buna kelamullah denir. Çünkü bir söz ilk söyleyene nispet edilir. Hocam Tevrat ise bu incir de Allah'ın kelamıdır. Evet. Bu da e, mahluk değildir. Aşk evet de, tabii de, ki. Diyorsunuz. Aynı şekilde inandı. Elbette. Yani. yani bunların aslı için olanla böyle inanıyoruz. Ancak bunlar tahrif edildiler biliyorsunuz. Onlar da böyle huzur e, oldu değil mi? Yani tabii ki aynı huzur. Cebrail aynen. Selam aynen. onlara da iniyordu. Evet. Ee, ancak şöyle bir şey He. şöyle bir şey yani bu tahrif olduktan sonra bu kitaplar Artık onlardan duyduğumuz bir ayeti ne yalanlarız, ne de tasdik ederiz. Ancak açıkça yalanı olsa olanı zaten yalanlarız. Mesela İsa Allah'ın oğludur diyor. Haşa. Yani o İncil'den de duysak, bunu başka yerden de duysak bu bellidir. Bir küfür olduğu. E çünkü hakikatte böyle bir şey olmaz yani. Ee, ona diyor. Diyor ki Ahmet İbni Hanbel diyor bu konuda bundan ötürü çokça işkence gördü. Doğrudur. Evet. Ahmet İbni Hanbel Kur'an Allah'ın kelamıdır dediği için o zaman Muhtezile'nin hakimiyeti vardı. Evet. E, o Muhtezile kadılar tarafından gerçekten hapsedildi ve bundan ötürü işkenceler gördü. Çünkü evet. Kur'an Allah'ın kelamı olmadığına inanıyorlar. Mahluktur. Yani şekildeydi. şey kelam olmadığına değil. O Allah, Allah mahluk olduğuna inanıyorlar. Halbuki biz ne diyoruz? Biliyorsunuz akidemizde Allah Azze ve Celle kelam sıfatına sahiptir. Allah Azze ve Celle kelam sıfatı zati sıfatı mıdır arkadaşlar? Fiili sıfatı mıdır? Fiili sıfatı, sıfatı. mıdır? Hmm. Yani konuşabilir. Hmm. Ancak öyle değil aslında. Yani hem zati hem fiili sıfat. Niçin kelim oluşu? He, he, fiili çünkü biz hani e, bunu daha önce hatırlarsanız bu dersleri ifade ettiğimiz zaman dedik ki e, şu, hani o, bu şeyler Allah azza ve celle'nin kelam sıfatını kabul etmeyenler. Onlar diyorlar ki Allah azza ve celle bir eşyayı konuşturur, bir ağacı konuşturur veya kelamın kendisini yaratır ancak o konuşmaz. Eğer diyorlar o konuşursa Allah azza ve celle kelimse o zaman diyorlar O bütün sıfatlarda mükemmelse, konuştuğunda mı mükemmeldir, sustuğunda mı diyor. Tamam. Böyle bir mantıkla yaklaşım var. Dolayısıyla diyorlar, mükemmel olması için eğer konuştuğundaysa sürekli konuşması gerekir. Eğer sustuğundaysa sürekli susma gibi böyle bir şeye giriyorlar. Ya da konuşması eksiklik olur diyorlar. Bunlar tabii mantıklı yaklaşımlardı. Biz de ilim elimizin ortaya koyduk. Diyorlar ki Allah azze ve celle dilemesine bağlı olarak konuşur. Dilemesine bağlı olarak konuştuğu zaman Ey o zaman bu onun fiil sıfatı Sustuğu zaman yine kelimdir Yine kelam sıfatına sahiptir Tamam mı? Yani o zatî sıfatında olduğu gibi Nasıl ki bak bu adam susuyor Ama biz biliyoruz ki bu adam kelimdir mesela Tabiri caizse Ey yani kelam etmeye muktedirdir Hepimiz sustuğu susuyoruz Ama susmamız kelim olmadığımız manasına gelmiyor Zatımızda bir sıfat olduğu gibi bu Efendim Ee, dilemeye bağlı olarak da bunu pratiğe dökmemiz fiili sıfat manasına e, manasında gerçekleşiyor. İşte Allah Azze ve Celle dolayısıyla kelam sıfatı sustuğunda da konuştuğunda da mükemmeldir. Allah Azze ve Celle'nin hem zati hem de fiili sıfatıdır. Kelim sıfatı. Kur'an-ı de aynı şekilde Yüce Rabbimizin kelamı olup Cebrail tarafından indirilmiş Kur'an'ın kendisi Veya bu sözler mahluk değildir. Bunlara bir hikaye veya bu sözlerin bir başkasına nispet edilmesi doğru değildir. Mesela birisi çıkıp okuduğu zaman Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ar-Rahman Ey bu vahiydir gerçekten. Ancak bu ay Allah'ın kelamıdır. Niçin? Çünkü bir söz ilk söyleyene nispet edilir. Okuyanlar farklı farklı da olsa, yazılanlar farklı farklı da olsa, yani neşredenler Onlara nispet edilemez. Hani bugün bu şeylerin incili böyle ya hani herkes her biri bir isim koymuş yazanlar yani. Böyle <gülüyor> bir şey olamaz yani. Evet. Aksine insanlar onu mushaflarda okuyup yahut yazdıkları takdirde bu bile Kur'an-ı Kerim'in gerçek anlamıyla Allah'ın kelamı olma, olmamasını gerektirmez. Çünkü... Nasıl ya. Çünkü kelam gerçek anlamıyla onun ilk olarak söyleyenlere izafe olunur. Onu tebliğ eden veya ulaştıran olarak söyleyen kimseye izafe olunmaz. Yani tebliğ edene mesela diyemezsiniz Cebrail'e aittir veya Muhammed aleyhisselatü ve selleme aittir. Dolayısıyla kelam Allah'tır. Evet. Harfleri ve manalarıyla o Allah'ın kelamıdır. Manalar bir yana sadece harfler Allah'ın kelamıdır. Dinle Dinlemeyeceği gibi harfler bir yana sadece Allah sadece manalar Allah'ın kelamıdır da denilmez. Yani kimse demesin ki harf falana aittir, mana Allah'a aittir. Ya da tam tersi harfler Allah'a aittir, mana falan. Harfleriyle manasıyla Kur'an nedir? Kelamullah. Bu bizim akidemiz. Bir daha Allah Kur'an'a kendine biz değil tabi biz derken yani... Kur'an'ın edebi tasvirini konuşmayacağız abukiye Hazreti Ali Sonra konuşalım onu. Allah. Allah. Allah azze ve celle öyle der. Yani orada bu edebi tasvirirdik inşallah. Ama ben verdim diyoruz. Biz verdik diyor. Al e biz yani nahnu halaknak. Biz, biz sizi yarattık diyor. Ne yapacağız? Biz. Tamam ama Allah azze ve celle tektir. Evet. Allah'a ve kitap kitaplarına imanın kapsamına girmektedir. Sözleriyle mushafın Kur'an-ı Kerim musannaf. Kur'an Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğuna iman etmeyi Allah'a imanın kapsamına sokmaktadır. Tasnifçi yani sınıflandıran. Musannaf yani ibaren kitab yani bütün Evet. Bu sıfata iman etmek sizin Allah'a iman tamam olmaz. Zira kelam ancak kelamı söyleyenin sıfatıdır. Şani yüce Allah ise dilediği zaman dilediği şeyleri söylemek üzere mütekelim olma vasfına sahiptir. O ezelden beri böyledir ve böyle kalmaya devam edecektir. Evet. Her ne kadar bu kelamın birimleri hala hikmetine uygun olarak peyderpey ortaya çıksa da İyi, parça parça. tür olarak onun kelamı kadimdir. Mesela bizim Türkçemizde şöyle bir tabir var. Sıfatın kuruya derler mesela. Yani sizin yani, Kimliksiz insanlara. Daha önce. Sıfatı niteliği evet. sıfatın kuruya derler. Yani uyum konusu be Uyum konusu O anlamda. İşte o anlamda kimlik yani şurada, bir, değil bir değil kimliği ya. var ya, adam olma tamam, kimliği olayım. var ya. Sen buradasın. Daha önce. O kimliği gösteremeyince evet. evet. sıfatın kuruya derler. Yani evet. sıfatsız Merhaba yani. Nerede daha? Kimliksiz şahsiyetsizdir evet. Ya da surat, suratın kuruya evet. malasını da evet, söylüyordu daha önce kelim planı. konuşan Hı. kelam ya yani lan Kelime sahibi. Arkadaşlar şurayı hemen bitireyim müsaade ederseniz. Hı. He. Daha önce şöyle demiştik. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Sözündeki izafe, sıfatın mevsufa izafe edilmesi kabilindendir. Yani sıfatın mevsufa vasıflandırılana izafe edilmesi kabilindendir. Bu da Kur'an-ı Kerim'in Yüce Rabbimizin sıfatı olduğu ve lafız ve manalarıyla kendi sesiyle ve gerçek anlamıyla onu söylediği manasına gelmektedir. Muhtazile mezhebine mensup olan Kur'an-ı Kerim'in mahluk olduğu iddiasında bulunanlar Yüce Allah'a çok büyük bir iftirada bulunmuş olurlar. Demin dedik Ahmet İbn Hanbel'e bu konuda zulmettiler ona işkence ettiler. Bir sıfat olarak Allah'ın kelam sıfatını kabul etmemiş ve bunu yaratılmışların bir sıfatı olarak kabul etmişlerdir. Böyle bir kimse aynı zamanda dile karşı da bir suç işlemiş olur. Çünkü dilde sözü yaratan kişi anlamında bir mütekellim, söz söyleyenin varlığı yoktur. Çünkü dilde sözü yaratan kişi anlamında bir mütekellim, söz söyleyenin varlığı yoktur. Çünkü dilde dipnotta diyor ki, çünkü dilde sözü yaratan kişi anlamında kullanılan, mütekellim diye bir şey söz konusu değildir. Elimizde var olan Kur'an-ı Kerim'in, küllebiyenin dediği gibi, Allah'ın kelamının hikayesi yahut eşarilerin söylediği gibi o kelamın bir ibaresidir iddiasında bulunan kimse ise, mutezilenin bu hususta söylediklerinin yarısını söylemiş olur. Çünkü bu kişi lafız ile manayı birbirinden ayırmış. Lafızları mahluk, manaları ise kadim sıfattan ibaret olarak kabul etmiştir. Yine böyle bir kimse kelimeden ibaret olan lahutun İsa Aleyhisselam'ın cesedi demek olan Nasut'a hulul ettiğini söyleyen Hristiyanların görüşlerine benzer bir iddiada bulunmuş olur. Zira o kadim sıfattan ibaret olan manaların yaratılmış sıfatlarla hulur ettiğini söylemiş olmakta. Böylelikle lafızların bu manaların nasutu olarak değerlendirilmiş olmaktadır. Şurayı da inşallah hemen bir şey yapayım da e, detaylara girmeden. Kur'an-ı Kerim ne durumda olursa olsun Allah'ın kelamıdır. Biz mushaflara onu yazsak veya dillerle onu okusak da Allah'ın kelamı olmaktan çıkmaz. Çünkü kelam musannıfın da belirttiği gibi onu ilk söyleyene izafe edilir. Onu başkasına tebliğ etmek ya da ulaştırma maksadıyla söyleyene izafe edilmez. Selefi Salihinin o Kur'an ondan gelmiştir ona dönecektir. Sözlerindeki geliş elbet, elbet başlamaktan türemektedir. Yani ilk olarak onu kelam olarak söyleyen Yüce Allah'tır başkasından başlamış veya sadır olmuş değildir. Ayrıca onun ortaya çıkmak zuhur anlamında El-Buduv'dan gelme ihtimali de vardır. Yani onu söyleyen ve kendisinden ortaya çıktığı zat odur, başkasından ortaya çıkmış değildir. Ona dönecektir ifadesinin anlamı da vasıf itibariyle ona raci olur demektir. Çünkü Kur'an onunla kaim onunla O, o, kaim olan onun bir sıfatıdır. Şöyle de denilmiştir. Manası mushaflardan ve hafızalardan kaldırılacağı vakit ahir zamanda ona dönecektir. Nitekim kıyametin alametleri arasında böyle belirtilmiştir diyor. Bununla İbn-i Mace hakim, müstedrek, Uzeyfe-i Elyaman nakleti hadise işaret edilmektedir. Buna göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. Elbisenin üzerindeki desenin silindiği gibi İslam silinecektir. Meşhur bir hadis. Öyle ki oruç nedir, namaz nedir, kurban kesmek nedir, sadaka nedir bilmeyecektir. Bir gece Yüce Allah'ın kitabı üzerine gelinecek ve yeryüzünde ondan tek bir ayet dahi kalmayacaktır. İnsanlardan bir takım kimseler, piri ve oldukça yaşlanmış kişiler şöyle diyeceklerdir. Bizler atalarımızı la ilahe illallah diye... Söyler görmüştük. Biz de onu söylüyoruz. Bu hadisin sahil olduğunu hakim belirtmiş. Ezzehebi El ve Elbani de ona muvaffakat etmişlerdir. Hadisin devamı var. Ee, bu hadisi Huzeyfe bin i Yaman rivayet ediyor. Sıla i̇bn Zufer isminde tabiinden birisi. Bu hadisi işittiği zaman diyor ki ya Huzeyfe diyor. İnsanlar oruç nedir, hac nedir, sadaka nedir bilmezken onların la ilahe illallah demesinin onlara nasıl bir faydası olur? Bunu üç defa tekrarlayınca Huzeyfe radıyallahu anh diyor ki öyle deme ey sıla diyor. En azından bu söz onları ebediyen cehennemde kalmaktan kurtarır diyor. Dolayısıyla burada İslam desenli elbisenin desenleri üzerinden silindiği gibi İslam böyle eskiyecek, böyle silinecektir diyor hadiste. İşte bunu örnek veriyor. Diyor ki ne bu Kur'an geldiği gibi tekrar Allah azza ve celle onu alacak diyor. Tamam mı? Yani bu e, kıyamet alametleri ile ilgili hususlarda nakledilen bu hadis, bu hadis ey Öyle topluluklar kalacak sadece la ilahe illallah diyecekler ancak hiçbir şey bilmeyecekler. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğuna iman etmenin kitaplara imanın kapsamı içinde olduğuna inanmaya gelince bunlara sahih olarak iman etmek kulun bu kitapları lafız ve manalarıyla Allah'ın söylemiş olduğuna iman etmesini gerektirir. Bu kitabın hepsi onun kelamıdır. Başkasının kelamı değildir. Tevratı İbranice, İncili Süryanice ve Kur'an-ı Kerim'i de apaçık bir Arapça ile konuşan odur. Dolayısıyla e, deminki soruya da cevap oldu merabi bu. İnşallah bu sözümüzün özüldür. Ya ki faddal ikra eylehun hezen eylehun heze kra'an te'eve. Ve heziy ve allahu alem ve sallallahu alem nebine Muhammedin ve ala el-i Muhammed. En bihamdika is er nog een andere wa een andere